ee, bu hadisi şerifi de özellikle e, Ebu Davud'un da rivayet ettiği Siyahat Ümmeti El Cihad hadisinde e, nakledildiğini görüyoruz. Yani ümmetin bir hadis kaynakları arasında bulunan bir hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında cihat şey, siyaset e, sıyahatten söz edildiğinde buyuruyor ki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 Vurgulamıştık. Mümeyyiz çocuk kimdir? Mümeyyiz çocuk. Yani en azından bir erkeğin bir kadına e, fitne olacak şekilde bakışının anlay anlaşabilecek kadar gözü olan çocuk demek. Kim Mesela 4 yaşında bir erkek çocuğun eline bir çikolata verince yanındaki kadının e, veya yanındaki erkeğin kadına kadının erkeğe bakışının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 Otobanla, otoyolla gidildiğinde 110 kilometrelik bir yolu helikopter kuş bakışı gittiği için 60 kilometrede gitmiştir. Seferi olabilir miyiz, olamayız. Kullandığımız araç 60 kilometre yapmadı çünkü. Deniz içinde geçerli vesaire içinde geçerli. Şimdi müsafir bizim Türkçe'mizde müsafir bizi ziyarete gelen insana deniyor Arapçada onun adı vaiftir zayıf. Misafir, biz, misafir kelimesi bizde biraz evimizde oturan ev halkından olmayan birisi demek ama Arapçada misafir yolcu hükmünde olan adam demek misafirin aksi mukimdir bir insan ya mukimdir ya misafirdir Misafir diyoruz biz Arapçası müsafir sefera yusafiru fiilinden geliyor müsafir ee, müsafir insan ve mukim insan iki insana mukim ibadetlerini ve diğer görevlerini normal şartlarda yapan insan demek müsafir ise Ruhsatları kullanan insan demektir. Ruhsat kullanıyor. Ruhsat neden kullanılıyor? E, şeriat e, yolculuk şartlarının e, bir şekilde Müslümana zorluk getireceğinden dolayı allah Teala rahmeti gereği namazda oruçta göreceğiz mest kullanmada kullarına kolaylıklar getiriyor. Bir insan ne zaman e, misafir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 Evet, burada e, seferilik hükmü, yani bir yerde ben seferi miyim, değil miyim, misafir mi sayılıyorum, sayılmıyorum kararını kişi kendisi verecek. Niyetiniz ne? Burada 15 gün durmak, yolcu değilsin, misafir değilsin. Niyetiniz ne? Bir niyet koyamıyorum.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 Yani seferilik mesafesi nedir? Ve bir insan seferilik haline nasıl gelmiş olur? Yolculukla ilgili bir iki zikredeceğimiz sünnete uygun adab var. Bunların bir tanesi seferiliğe yalnız çıkmamaktır. Seferiliğe yalnız çıkmamak sünnet olan işlerdendir. Yalnızlığın ne olduğunu bilseydiniz diye başlayan hadisi şerif var. Buna dikkat edip Müslüman seferiliğe e, yalnız çıkmamalı. 2-3-4 kişi olduklarında da kesinlikle bir kişi emir olmalıdır. Yani yolculuğun yöneticisi olmalıdır. E, bu da sünnete uygun e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyetlerindendir. Bir e, başka mesele yine seferilikle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 Bir karar verelim. Bir defa namaz, oruç söz konusu olduğunda Müslüman tavizden yana meyletmemelidir. Yani hazır yolcuyum, hazır seferiyim değil. Ruhsatlar ne kadarsa, Allah Teala ne kadar izin verdiyse onları kullanmalıdır.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 öğle namazının vakti. 16'da da vaktin sonu diyelim. Müslümanın namaz sorumluluğu son 10 dakikadadır. Son 10 dakikada kılmadığı zaman öğlen namazını kılmamış olur. 15 kadar Müslüman namazını herhangi bir saatte kılabilir. Dolayısıyla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 herhangi bir şekilde hatta bazıları cuma günü sabah namazından sonra yani sabahın fecirden sonra cuma namazı gelecek o saatte yolculuğa çıkılmasın demişlerse de bu konuda ciddi bir delil yoktur. Müslüman serbesttir. Çıkabilir. Burada daha önceki derslerde de konuşmuştuk.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 Herhangi bir şekilde kendi kendine indirim yapması, kolaylıklar getirmesi ebediyen mümkün değil. Tabii böyle bir bir vazife çıkaramaz. Şöyle bir hüküm var. E, namazların, dört rekatlı namazların misafirlikte iki rekat kılınması azimet midir, ruhsat mıdır?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 başkaldırı gibi bir hareket olmadıkça biiznillahü teala bundan bir sıkıntı olmaz. Bir başka yolculukla ilgili husus Müslüb'ün yolculukta Allahu Teala'nın bu namazları iki rekata indirme ruhsatına tabi olarak namazlarda zammü sureleri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 Namazın selamünaleyküm ve rahmetullah ve ve rahmetullah ne diyeceksen kalkıp öbür namazı yani cem edeceğin ikindi, cem edeceğin yatsıyı ona hemen birleştirmen lazım. Ve tabii ki bu cem ederken e, namazın birinci e, Allah'u Muhammed birinci namaz öğle, ikinci namaz kindi olacak. Birinci namaz akşam, ikinci namaz yatsı olacak. Ters çevirirsen bu da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 Fıkhımızda var, Buharide var, Müslim'de var, e, fıkıh kitaplarında var. Bu bir ayıplama, tembellik, e, gevşeklik, laçkalık meselesi değildir. Fıkhın herhangi bir ihtilaflı konusu gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıştır. Sayın hadislerle sabittir bu. Ama e, Müslüman bunu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 Sünnet nafile namazlarla onu kastediyoruz Seferiliğin önemli bir meselesi de müsafire ruhsat olarak ne dedik? Müsafer iki rekat kılar Müsaferin imam olmasında durum nedir?